İslam'a ve İslam'ın hükümlerine tam bağlılık ve teslimiyet 2. Emre uyar. Bugün insanlar neden kendilerine bir takım önderler edinmektedirler? Neden bu önderlerinin hükümlerine sanki ilahi bir hükümmüş gibi sarılmaktadırlar? Neden tabi olduklarını iddia ettikleri dinin sahibi olan Allah'ın, subhanehu ve Teala hükümlerinden yüz çevirmiş vaziyettedirler gibi soruların beynimizi kemirdiği şu dönemde, İnsanlığın son derece garip olan hallerine şahitlik etmekteyiz. Azımsanmayacak derecede fazla olan bu büyük bir kitle, sanki bir eylem birliği etmişçesine, kendilerini nispet ettikleri şeyden fersah fersah uzaklaşarak, dini mehcur bir vaziyete düşürmüşlerdir. Peki, bunun altında yatan asıl neden nedir? İşte, her şeyden önce irdelenmesi gereken mesele budur. Toplumun üzerine yağan bu dalalet yağmuruna bakıldığı takdirde, bu yağmuru getiren bulutun İslam'a ve onun hükümlerine karşı ciddiyetsizlik, lakaytlık ve teslimiyetsizlik olduğu görülecektir. Toplumun bu dine olan ciddiyetsizliği ve bu dine teslim olmayışı, onları helak eden bir sele maruz bırakmıştır. Lakin bu durum, sadece dalalet içerisinde olan kafirleri has bir durum olmayıp, gaflet içerisinde bocalayan müminleri de ilgilendiren bir mevzudur. Bu ayki yazımızda bize bu dinin esası olan teslimiyetten alıkoyan nedir sorusunu nasları ele almak üzerinden açıklamaya çalışacağız. Söylemiş olduğumuz doğrular Allah ve Resulüne ait olup yanlışlar ve hatalarsa bizden ve günahkar nefsimizden kaynaklanmaktadır. 2. Nasların bazılarını alırken bazılarını almamak. Şüphesiz ki bu bağlılık ve teslimiyetin tam bağlılık ve teslimiyet seviyesine ulaşabilmesi için bir bütün olarak yerine getirilmesi gerekir. Dinin sadece işe gelen taraflarına teslimiyet gösterip diğer kısmına karşı mesafeli durmak İslam oldum diyen kişinin mensubu olduğu şeyin hilafına davranması anlamına gelir. Çünkü Allah subhanehu ve Teala ehli kitap hakkında şöyle buyurmaktadır. Yoksa siz Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başkası değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Bakara Suresi 85. Ayet Buradan anlıyoruz ki, dini kendi heva ve hevesine göre bölüp parçalamak, kitap ehli olanların ve müşriklerin özelliklerindendir. Müslümanların menhecinde ise böyle bir şey bulunmamaktadır. İçerisinde yaşamış olduğumuz çağda bir fikir karmaşası söz konusudur. Bu karmaşa öyle bir hale gelmiştir ki, İslam birçok isimle anılır olmuş, bölük pörçük edilmiştir. Kimisi olumlu İslam derken, kimisi siyasal İslam demiş, kimisi radikal İslam derken, kimisi de İslam felsefesi ve kültüründen dem vurmuştur. Her taife kendisinin işine gelecek bir İslam oluşturmuş ve ona teslim olmuştur. Ancak bu ehli kitabın yaptığı gibi, Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek demektir. Bunun da bazı şekilleri vardır. Umumi nasla delil çıkarıp onu tahsis eden nası göz ardı etmek. Buna günümüzden şöyle bir örnek verebiliriz. Allah subhanehu ve Teala ayette biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmaktadır. Enbiya suresi 107. ayet. Bu gibi ayetlerle beraber, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetini, merhametini gösteren hadisler birleştirildiğinde, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar rahmetli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en merhametlisidir. Lakin bunu bayraklaştırıp, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her durumda rahmetini ön plana çıkarmak isteyenler, kendi tasavvurlarında bir peygamber oluşturma çabası içine girmişlerdir. Halbuki sahabe, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem rahmet gösterdiği zamanların naklettiği gibi, aynı şekilde bu rahmetin mutlak olmadığını da rivayet etmişlerdir. Öyle bir din oluşturulmaya çalışılıyor ki zihinlerde sağ yanağa vurulduğunda sol yanağın dönüleceği, Allah'ın subhanehu ve Teala diniyle problemi olan insanlara her daim tebessüm edileceği, Şirk adına ne varsa işleyen insanlara eyvallah denilmesi gerektiği gibi zehir neviinden davranışlar zihinlere zerk ediliyor. Umumi ve hususi olan delilleri bir araya topladığımızda ise asıl sonuç ortaya çıkmaktadır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem merhameti mutlak bir merhamet değildir. Allah'ın subhanehu ve Teala hakkının çiğnendiği yerlerde intikam alma çabası içinde olan bir peygamber vardır karşımızda. Yahudiler tarafından namusuna göz dikilen bir Müslüman kadın için bütün bir kavimle savaşmış ve onları çok şiddetli bir cezaya tabi tutmuş olan bir peygamber görüyoruz Siyer kitaplarında. Kıyametten önce kılıçla gönderildim, benim rızkım mızrağımın ucundadır diyen bir peygambere şahitlik ediyoruz hadis kitaplarında. Demek ki tam teslimiyetin gerçekleşmesi için naslara bütüncül bir anlayışla yaklaşıp, Genel delili özelleştiren, özel delili göz ardı etmememiz gerekir. Muhkem olan nas'ı bırakıp müteşabih olan naslara sarılmak. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kimi muhkemdir. Yani anlaşılması için başka ayetlere ihtiyaç duymayan ayetlerdendir. Kimi ayetlerde ancak başka bir nasla anlaşılması mümkün olan ayetlerdir ki bunların ismi de müteşabih'tir. Allah subhanehu ve teala bu müteşabih olan ayetlerin peşine düşen insanların kalplerinde bir eğrilik olduğunu söyleyip fitne peşinde olduklarını buyurmaktadır. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabih'tir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenlerse biz ona inandık. Tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Ali İmran suresi 7. ayet. Mesela Allah'ın Subhanehu ve Teala Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz ayeti muhkem olan bir ayettir. Nisa suresi 48. ayet. Anlaşılması için herhangi bir nasa ihtiyacı yoktur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, kim la ilahe illallah derse, cennete girer hadisi ise müteşabihtir. Yani okunduğu zaman birçok soruyu peşinde getirir. Her hal ve durumda mı bu kelimeyi söyleyen cennete girecektir? Şirk işlediği haldeyken bile bu kelimeyi söyleyen de mi cennete girecektir? Ölüm anında da mı bunu söyleyen cennete girecektir? vesaire. Peki biz bu hadisi nasıl anlayacağız? Bu hadisi yukarıda zikretmiş olduğumuz muhkem ayetin ışığı altında anlayacağız. O halde bu hadisin manası şöyle olur. Şirk koşmadan bu kelimeyi söyleyen kişi Allah subhanehu ve Teala cennetine koyacaktır. Ancak muhkem bir kenara bırakılıp müteşabih olan Nass'ın peşinden gidildiğinde ortaya çok bozuk manalar çıkmaktadır. Nitekim günümüzde bu yöntemle çok sıklıkla karşılaşmaktayız. Amelleri sırf şirkten müteşekkil olan insanlara, bu hadisle beraber orta çağdaki papazlar gibi cennet tüccarlığı yapmak, çağımızın en büyük fitnesidir. Allah subhanehu ve Teala, yukarıda zikretmiş olduğumuz ayette, Müslümanın nasları olan teslimiyetini bizlere göstermiştir. İlimde derinleşenlerse, biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Ali İmran suresi 7. ayet. Aynı şekilde bir Müslümanın bu tip naslara karşı takınması gereken tavırda bu olmalıdır ki teslimiyet tam manasıyla yerine gelmiş olsun. Din kolaylıktır gibi ruhsat ifade eden ve genel olan kurallardan hareketle bazı nasları veya hükümleri reddetmek. Bu tür nasların esas alınıp dinin bütün alanlarında kullanılması yanlıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler tarafından kendisi ve ashabına 3 yıl ekonomik ambargo uygulandığında, din kolaylıktır deyip akidesinden taviz vermedi. Bu gibi hadislerin söylenildiği kişiler, ya namazı uzatan bir sahabe, ya ömür boyu evlenmeyeceğini, uyumayacağını veya oruç tutacağını söyleyen sahabeler ya da benzerleridir. Ama itikattan kaynaklı bir sıkıntı da, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir şey söylediği menkul değildir. Zaten böyle bir şeyin itikat alanında söylenilmesi makul de değildir. Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, her alanda din kolaylıktır anlayışına sahip olduğunu söylemek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin şu sözünü yalanladığını iddia etmektir. Gerçek şu ki, biz senin üzerine oldukça ağır bir söz, vahiy bırakacağız. Müzemil Suresi 5. Ayet Allah subhanehu ve Teala bu yükün ağır bir yük olduğunu söyleyecek, Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen hafif olduğunu söyleyecek. Bu mümkün olabilecek bir şey değildir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir töhmetten tenzih ederiz. Bu dinde kolaylık sadece bu dinin fıkhi ve ameli meselelerinde vardır. İtikadı ilgilendiren meselelerde ise böyle bir kolaylık söz konusu değildir. Çünkü Allah'ın subhanehu ve Teala Resûlü'ne yüklediği yük, aslı tabiatıyla ağır olan bir yüktür. Sonuç olarak, diyebiliriz ki, teslimiyet olmadan, İslamiyet'in gerçekleşmesi mümkün değildir. Bir Müslümanın, Allah'ın ve Resûlü'nün hükümleri karşısında üzerine düşen, işittik ve itaat ettik diyerek, hem zahiri hem de batıni bir şekilde teslim olmasıdır. Bu hükümlerle muhatap olduğunda, Müslümanın ama,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 İçimize bizi günahtan uzaklaştıracak bir korku, cennete eriştirecek bir itaat, dünya musibetlerini gözümüzde küçültecek sağlam bir iman ver. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilim öğrenmedeki hedefimiz kılma. Allahümme. Amin. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 11. sayısında yayınlanmıştır.